Bugün Hazım Ömer Radıyallahu Anhın şehit edilmesi ile ilgili efendim büyük bir alameti anlatacağız inşallah. Tabii kıyamet alametleri ile ilgili derslerde, kitaplarda, eserlerde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin kendisinden sonra zuhur edeceğini haber verdiği fitneler.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 şehit edilişidir. Hazreti Ömer Efendimizin sağlığında münafıklar, İslam düşmanları, hilehud apeşinde olanlar fırsat bulamamışlardır. Yok değillerdir ama fırsat bulamamışlardır. Hazreti Ömer Efendimizden sonra maalesef efendim büyük bir fitneye sebebiyet vermişler. Hüseyfer radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabilerini bazı hususiyetlerle taksis ve taltif buyurmuştur. Elde olan beyde olmaz efendimizlerimizin sözüdür. Yani Ebu Bekir'in ki bazı Ömer gibi çok büyük sahabeler olsa da ee, bu bazı sırları, kıyamet alametleri kendisinden sonra zuhur edecek hadiseleri ve münafıkların isimlerini, vasıflarını hep Hüzeyfe Hazretlerine bildirmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Hz Ömer radıyallahu anh ona ara sıra sorardı. Münafıkların listesi sende. Kimse bilmiyor. Ben de var mıyım o listede derdi. Hazreti Hüzeyf'e efendim haşa derdi, tencih ederdi, sen rahat derdi, neler derdi? O yine çekinme benden ha! Varsam ismim beni de açıkla derdi. Hazreti Ömer vermiş. Ve Resulullah sağlığında zaten vahiy geldiği için mesele zahir idi ama onun vefatından sonra musallaya bir cenaze geldiğinde bütün sahabenin gözü Hazreti Hüzeyf'de olurdu. O kılıyorsa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 Halis münafık olur. Yani karışıksız, su katılmamış. Bu üçü meşhurdur. Telâfüm men nefi diye geçer. İşte benim biri de bu, öbür hadiste Bukhâri'de dört vasıf beklenir. İdâ haddese kedeb ve idâ vade ehlef ve idâ etüm mine hân, ve idâ hâsâme fecâr. E, Konuştu mu yalan söyler, söz verdi mi cayar, emanet bırakıldı mı yanına hainlik eder, Dördüncüsü sizin belki duymadığınızda, kavga sırasında sövüp sayar, ağzını bozar. Yani normal zamanda tabi bunu yapmaz, nasırına basılmadan herkes rahat durur. Ama bir sinirlenme anında içini açığa vurur. Bunlar tabi yine alametlerdir. Bir insanda bunun dördü de olsa bu adam halis münafıktır, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere denebilir. Ama iki türlüdür münafıklık.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 Hüzeyfe radıyallahu anh bu sırlara vakıftı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok şeyler haber vermişti. Bir kere Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh Buhari'de Ey iku muhafatu kavle Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fil fiten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendinden sonra çıkacak fitne ve kargaşalar hakkındaki hadisini hanginiz ezbere biliyorsunuz? sorunca fekale huzeyfe ene hazret huzeyfe ben biliyorum dedi. Ale hadinne keleceriun. Hazreti Ömer de dedi ki sen cüretli cesaretli bir insansın. Hadi o rivayeti yap bakalım. Yani herkes bu cesareti gösteremez. O zaman Hazreti Huzeyfe dedi ki Sem'itu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul ''Fitnetü'r-racül fi ehlihi ve mali ve nefsi ve veledihi ve cârihi yukeffiru as-salâtu ve sıyâbu ve vel-emru ve ''Bir adam hanımından sebep günaha girebilir, malından sebep günaha girebilir, oğlundan kızından sebep günaha girebilir, komşusundan sebep çokça günaha girilen olaylar olur, fakat bütün bu günahları namaz, oruç, sadaka, İyi emretmek, kötülükten ne etmek, vaaz nasihat etmek, bu sohbetleri insanlara davet etmek, tebliğ etmek gibi ameller bunlara kefaret olur inşallah siler süpürür evet, bunu deyince Fakale عُمَرْ لَيْسَ هَذَا اُرِيدٍ اِنَّمَا اُرِيدُ اللَّتِي تَمُّجُ كَمَوْجِ bahri Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki ben senden bu gibi fitneleri, insanların düştüğü günahları nelere düşeceklerini sormuyorum ben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 Sen bana günahları sayıyorsun onları ben de biliyorum." dedi. O zaman din meleke öyle ha ya amirul mu'minin. Ey müminlerin emiri senin o fitnelerle ne alakan olur ki?" dedi. "İnne beyneke ve beyneha baban mughlaca. Seninle o kargaşalar arasında kilitli bir kapı var." dedi ona. "Kale feyuksharu'l ba eb yuftah?" Hazreti Ömer dedik o kapı açılacak mı kırılacak mı?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 biz soramadık Hazreti Ozeyfi'ye o kapının kim olduğunu, ne olduğunu Mesruk Hazretleri'ne sordurduk. O da Ömer'in kendisidir o kapı radıyallahu anh diye haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu haberinden kapının kırılacağını önceden haber vermesinden anlaşılıyor ki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 Müslüman kanına bulaşmaktan muhafaza eylesin. Hani sahabe arasında çıkan savaşlar hakkında da İmam Şafii Efendimiz buyurdu ya, Allah bizim ellerimizi o kanlara bulaştırmadı. Biz de dillerimizi bari bulaştırmayalım. Ne güzel söz. İmam Şafii'nin çok güzel bir tespitidir. Allah Teala Azizleri dillerimizi de bulaştırmaktan bizi muhafaza eylesin.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 bir kere Hz. Ömer Efendimizle karşılaştığında, Hz. Ömer radıyallahu anh onun elinden tuttu ve biraz sıktı elini, sert şekilde sıktı. Ebu Zerah dedi, ersil yedi ya kuflel fitne. Ey fitnenin kilidi, sal elimi bırak acıttın dedi. Yani kilit sensin diye bilenler biliyorlardı. Ebu Zerah radıyallahu buyururdu, La tusibukum fitnetun madame fikum hada.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 Ama bak bize kadar sağlam geldi. Buraya dikkat. E bizden sonrasına sağlam kalmazsa bizim belamız sorulmaz. Biz, biz çok çekeriz ahirette. Bizden sonrasına sağlam kalması lazım. Demek istiyorum ki Ebu Bey Sıddık'la o cesaretlen çıkışı bize kadar bak işi sapasağlam getirdi. Yoksa o zamandan başlasaydı kırkta birinin bu bozulma şimdi zekat diye mefhum kalmazdı. Şimdi bile az çok biraz zekat diye var yani?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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra en eftal sahabelerce eftal diğer peygamberlerin sahabelerinden de eftal, Badel ı Enbiya peygamberlerden sonra en üstün mahtale ad-sevcum vela ve teala recilin eftale min Ebi Bekir'in Ebu Bekir'den üstün bir insanın üzerine güneş doğmamıştır, batmamıştır. Radıyallahu anh, onu zaten konuşmaya bir hacet duymuyoruz onun eftaliyetini herkes kabul ediyor. Ancak Hz. Ömer Efendimiz'de de tabi e, feraset ve ilham var. لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌ لَكَانَ Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diyor. E çünkü اِنْ يَكُنْ فِي اُمَّتِي مُحَدَّثُونَ فَاُمَرُوا مِنْهُمْ Sizden evvel geçen ümmetlerde ilham gelen uzatlar vardı. peygamber olmadıkları halde. Benim ümmetimde de varsa Ömer onlardandır. E tabi ki eski ümmette olursa bizikte en eftal ümmetiz, haydi haydi olur. Demek ki Ömer onlardandır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 e, Hazreti Ömer'in görüşüne göre gel. El Hak yanlışlıkla hala lisanı Ömer. Hakta hala Ömer'in diliyle konuşuyor, buyuruyor. Ma gel Hak buyuruyor Ömer amirun Doğruyu söylemek Ömere dost bırakmadı diyor. Dostluk almadı çünkü Haktan ve adaletten hiç şaşmadı, ayrılmadı. Rabbı yallahın. Tabi bu usuta çok misaller veriyoruz işte. Üveyimlisiül münafıkların reisinin.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 Öyle kalbi ölmüş, münafık olarak ölmüş, kafir olarak gebermişlerin namazını kılma, mezarı başında durma diye, Hazreti Ömer Efendimiz'in e, sözü çıktı. Bedir'de yine esirleri para alıp salma, keselim bunları demişti. Yine Hazreti Ömer'in Bedir şeyinde anlattım, Bedir dersinde. Yine hicap meselesinde e, Efendimiz'in hanımları sahabenin arasında tabii örtülü vaziyette de olsa dolaşırlardı. Çünkü analarımız olduğu için nikahı ebedi aram anamızdan ileri ama dedi ya Resulallah dedi bu milletin içinde her cins var bakanlarda her göz var hanımların perde arkasında dursun dedi efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'tan vahiy gelmemiş kendi kafama hüküm veremem dedi ama yine hüküm geldi ve ve Analarınızdan da bir şey sorarsanız yani e, Resulallah Efendimiz'in hanımlarından perde arkasından sorun hep az Ömer içki hususunda Üç merhalede geldi Hazreti Ömer devamlı. Allah be'inlena fi'l hamri beyane şafi. Evvela namaza yaklaşmayın sarhoşken. İşte vesaire böyle tedricen alıştırarak geliyordu. İki de bir ya Rabbi şu içki hakkında tam bir açıklama yap. Tam bir açıklama yap diye diye Fe'lentü min tehun oldu. Yani Hazreti Ömer Efendimizin çok çok çok Çünkü feraseti var. İlham geliyor, maddestir. efendim. efendim. Radıyallahu anh. Bir kere Hazreti Ali Efendimiz'in kızıyla da evlenmişti. Ümmü Gülsüm diye Hazreti Ali Efendimiz'in nesi var? Bir kızı var, hatta biraz da yaşlıydı Hazreti Ömer Efendimiz. İstetti, Hazreti Ali Efendimiz de kabul etti, verdi. Millet tebrik ettiler düğününü. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, ben dediği kadına ihtiyacımdan evlenmiyorum, yaşım geçmiştir. Ve lakin Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem küllü nesebin ve sebebin yenkıd'u yevmel kıyâme illa sebebi ve nesebi.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 Dedi ki böyle bir rivayet senden çıkmış. Bunun manası nedir? Dedi ya emirul müminin nefsi nefsî biyedî la enseli huzul hüccü hattâ el cenne hac ayı zülhicce zülhicce ayı çıkmadan sen cennete gireceksin dedi. Yani şehit olacak. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ya, bir diyorsun cehennem kapısıdır bir diyorsun cennete gireceksin biz de anlamadık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 Şimdi, bazıları tabi burada Hz. Osman'ın zamanında çok kargaşalar çıktığından Hz. Ömer'in vefatını niye bu şekilde bahsediliyor diye soruyorlar. Aslında Hz. Osman zamanında radıyallahu olan fitneler çıktı çok kargaşalar çıktı. Ama esas e, kapı ne demek? Kapı niye yapılıyor şuraya? Kapanınca dışarıdakine engel olsun diye kapı yapılıyor bir yere.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 Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki yekfiin Allah, şerine Allah kafidir dedi. Efendim fakat bu bir gattarlık yapacak yani mertlikle çıksa karşıma, hemen savaşalım onlar, Dö dövüşelim <gülüyor> ama bu bir gadir yapacak yani gizli bir efendim şeylen öldürmek isteyecek böyle anlıyorum dedi. Sonra hacca gitti Hazreti Ömer Efendimiz o sene e Efendim Hatça'dan dönerken.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 Elçisi gibi daha şimdi Amerikan elçisi gelse nasıl oluyor dünya nereye giderse herkes istikbaline çıkıyor efendim o zamanki süper güç o Ruh krallığı göndermiş gelmiş Medine'ye Hazreti Ömer'in sarayını soruyor oraya soruyor buraya soruyor Hazreti Ömer <gülüyor> de sarayını arar nenenin bir tanesi çok konuşma dedi şeye ruh elçisine çok konuşma dedi deveni şuraya bağla sana göstereyim Ömer'i Allah Allah dedi bu geçirdi onu. Haznomer Efendimiz bir ağacın altında işte öyle şeyine yaslanmış. Cübbesini yastık yapar, serer altına yatar. Orada uyuyor. Dedi Ömer budur. Allah Allah dedi. Baktı ağacın altında uyuyor. Hafifte horluyor mübarek. Bunu aldı bir titreme. Rum elçisini, böyle titriyor. Ya dedi bu, uyurken dedi ben böyle titriyorum. Bu uyansa ben nereye kaçacağım dedi ya. Mevlana diyor, heyveti hakkes, nistelkes.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 Aziz Ömer dedi bunu götürün dedi. Eee misafirlere Beytül Mal'dan tabii misafirlere yapılan ikram yeri ve orada bir yemek yesin. O dedi yok ben sen ne yiyeceğim. Uzak yoldan gelmiş Kardaal zannediyor ki Ömer'in sofrasında çok yemek olur. Enayi ne hayalbi gitse orada yesin daha çok yiyecek. Misafire ikram var. <gülüyor> Aziz Ömer dedi sen bilirsin. Bir de getirdi eve çıkarttı bir kuru ekmek al yarısını bölüşelim. Ben dedi biz dedi ziyan ettik dedi. Ya ziyan edersin tabi mübarek Ridasını koymuş başının altına, aya bakıyor, ay da çok güzel, böyle e, düzgün vaziyette, Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, Allahu u Teala ya yalvarışında, Allahümme inne ra'iyyeti kad kesurat ve enteşarat fe müzni ileyke gayra acizin ve la Ya Rabbi, ben emirul müminin olarak e, Cemaatım, efem raiyem etbağım, yani memleketimin milletimin efradı çoğaldı ve yayıldı. Tabi seneler geçti efem salserimden sonra 10 küsür sene 12 sene kendi hikayesi var, 2 de bir 14. Yani çok arttı tabi nesil. Ya Rabbi dedi, ben adaletle hükmediyorum ve işi yönetiyorum ama.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 Aday adayı çıkıyor. Ben olayım, ben olayım, ben olayım. Ne oluyorsun ya? Şehremini ben olayım, şu ben olayım, belediyerisi olayım, milletvekili olayım, başvekili olayım. Yarın ahirette ne diyecek? Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Ya benim ne işime bu vazifeler ya? Ben koyun çobanı bile olamazmışım diyecek. Pişman olacak ama a*****. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri, Hazreti Ömer'in dur o da. Ne kadar adaletli o da mübarek Emeviler Hemen hemen tek değil mi?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 مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا